İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet Ali. Günaydın İzel Bey. Günaydın. Er Aslan da burada. Er Aslan da burada. Evet. Ee, Arkadaşlar merhabalar. Ali bir Merhaba. söylediği gibi ada metaforu bugünün ana eritilemesi galiba. Yani üssüz adı da <gülüyor> müthiş <gülüyor> müthiş oldu. Ye, yeni yani. yayın dönemi de kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, bahar sendiği bir başka baharı ertelenmiş. Ona da sağlık olsun diyorum. Fakat dinleyici destek projesi sürüyor. Yani ben 25 yıllık bir açık radyo dinleyicisi ve destekçisi olarak söylüyorum. Son 25 yılda açık radyo hayatıma gerçekten çok şey kattı. Yani çok şey öğrendim. Hep söylerim karikatürlerim için konu seçmeden önce mutlaka ve mutlaka açık gazete programını dinlerim. Bir anlamda radyo esin kaynağım benim. Fakat özellikle de şu son dönemde hani riskli yaş grubunda olmam nedeniyle zorunlu ev hapsinde yakında iki ayımı dolduruyorum. İnanın <gülüyor> radyom olmasa ne yapardım bilemiyorum. Yani sırf bu nedenden ötürü bu yıl Açık Radyo'ya destek yapmak çok daha büyük bir önem kazandı. Yani ben kendi görevimi yaptım açıkçası. Desteğimi gerçekleştirdim. Ee, internet üzerinden e, hatta Tanıklarıma, dostlarıma da söylüyorum. Özellikle e, karikatür sevdalılarına, karikatür seven e, dostlarıma bir bu programı özellikle dinlediğini bildiğim e, dostlarıma e, herhalde Eraslan'da e, nasıl yapıldığını izah edecektir çok basit. Hemen izah e, edebilirim. E, lütfen. Sizin bu çağrınızın üstüne. Çok kolay ee, herhangi bir internet erişimi cihazınızdan girip açık radyokum adresinden destek olun düğmesini tıkladığımız anda bir saatlik bir programa 250 liraya ve katlarına şu anda destek olabiliyoruz. Ayrıca taksitlendirmek de mümkün. Ee, bunun karşılığında da e, seçmiş olduğumuz programın başına ve sonunda teşekkürlerimizle o programın sizlerin destekleriyle gerçekleştiğini aktarıyoruz İzer Bey. Harika. Evet, şimdi başlayalım ee, haftanın karikatürlerine o zaman. İlk söyledik. karikatürü... Çok teşekkür ederiz yani. Rica ederim. İlk karikatür e, aslında e, Corona Bahar adını taşıyor herhalde değil mi? O, evet, o annesi şaşkalın. E, aslında adı. ben bu güzel bir tesadüf oldu. Ben bunu geçen hafta e, programa alacaktım. Fakat e, hani dedim Mayıs'a girerim de ondan sonra bir de baktım ki ee, sizin broşürünüzün de e, kapağında e, bu karikatür yer alıyor. Harika bir karikatür. Evet. Oannes Yaşka'da Eldi... çok teşekkür ederiz bize. Bu benim için onurdur dedi. Bizi onurlandırdı bu karikatürü. Evet. Yeni yayın broşürümüzün kapağına almak suretiyle. Adı da Bağır olsa gerek değil mi? <gülüyor> evet. Biz koyduk o adı ama Oannes <gülüyor> Oannes bize i̇tiraz, itiraz, etmeyecektir. itiraz etmeyecektir diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi karikatürü anlatalım o zaman. Bu bir karikatür, bir, bir ağaç dalı. Onun üzerinde de finizlenen yeni yapraklar var değil mi? Tomur, tomurcuklanan, evet. Tomurcuklar, evet. Yeşil yeşil, yeşil değil mi onlar? Yeşil. Ee, <gülüyor> ancak mutlaka öyle olması lazım. Fakat biraz dikkatle bakınca bu açılan çiçeklerin ya da işte tomurcukların, yaprakları birer o artık ezberlediğimiz maalesef e, hayatımıza girmiş olan COVID-19 virüsü şeklinde olduklarını fark ediyoruz. Yani mayısla birlikte korona bahar aylarına da girmiş oluyoruz. Eee daha başka bu karikatür üzerine ne diyebilirim? Çok güzel bir karikatür gerçekten. Evet, e, yakışmış anladım. kapağa. Acayip düşündürüyor ve aynı zamanda evet. da mücadele azmi de veriyor tabii. E, bütünüyle evet. Bütünüyle beraber yani. E, özellikle ekonomist e, Thomas Piketty'den e, bir alıntı yapmıştık bu, bu sabah daha erken saatlerde. Yani koronavirüsü, pandemisi sosyal eşitsizliğin ne kadar büyük şiddetlere yol açtığını, bütün toplumlarda tarumar ettiğini gösteren, bunu açığa çıkaran bir etken oldu diyor ki çok doğru tabii yani. Evet. evet. Şimdi mücadele demişken ben e, Cuma gününe yani 1 Mayıs'a e, dönmek istiyorum. E, İşçi ve Emekçiler Bayramı, bizdeki resmi adıyla Emek ve Dayanışma Günü, onu kutladık. Herhalde yani 1800'lü yılların sonları 1890'dı galiba bu yana. Dünyada en sakin şekilde geçen, kutlanan bir Mayıs olarak tarihe geçecek bu. Şimdi anlatacağım karikatür de, anlatmaya çalışacağım daha doğrusu karikatür. Trabzonlu çizer Adnan Taç'ın imzasını taşıyor. Bu karikatürü sosyal medyadan aldım. Adnan Taç'ın bu karikatüründe bol miktarda polis görüyoruz. Hepsi de tam teçhizatla e, donanmışlar. Ön planda 3-4 tane panzer yer alıyor. Arka planda da 1 Mayıs İşçi Bayramı afişinin önündeki kürsünün arkasında konuşma yapmak için e, lacivertlerini çekmiş bekleyen iki kişi var. Herhalde sendika başkanı ile e, genel sekreteri olabilirler. E, fakat e, birbirleriyle bakışıyorlar böyle e, bu millet nerede diye. İçeride. E, Zira o ikisi ve polis ordusunun dışında meydanda hiç kimseyi göremiyoruz. Neden kimsenin olmadığını da iki polisin arasındaki muhabbetten anlıyoruz. Ee, sohbet ediyorlar polisler. Panzerin üstündeki yolda duran arkadaşına sitem ediyor. Ya biz buraya niye geldik anlamadım diyor. Arkadaşı <gülüyor> cevap veriyor ya hiç sorma ortalıkta işçi yok ki. Herkes işsiz. Tabii geçtiğimiz 1 Mayıs'ta tam böyle olmadı. Belki evet. görmüşsünüzdür. Disk evet. e, başkanı gözaltına alındı polis tarafından. Çünkü bir çelenk bırakmak istiyorlardı Taksim'e çıkmak. Disk binasından dışarı çıktılar. Ama izin verilmedi e, polis tarafından. Dolayısıyla bir 15-16 kişi gözaltına altına alındı. O ama çok e, minimal bir e, rakam ve sayı. Fakat e, bir yandan da bu e, Adnan Taç'ın e, karikatüründeki sözlerde bir gerçek var. Yani e, herkes işsiz e, vurgusu hakikaten bir gerçeği e, gözlerine seriyor. E, e, tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde hele aslında koronavirüs sebebiyle 30 milyon rakamına ulaşmış. 30 Evet aştı. Rekor evet. yani. Evet. Bu ciddiyat evet. Yani, e, halinde de rekor. Bir de yani karikatürde bir ufacık eksikliğe izin verirsen değinmek istiyorum. E, sendika Başkanlığı kürsüsünde aslında Arzu Çerkes, o kadın 1 Mayıs'ta gözaltına alınan ve bırakılan bir kadındı. Kadın işçiydi. Örgütçüydü, sendikacı. Biz kadınlara nedense karikatürlerde çok fazla yer vermiyoruz. Bu da başka bir olgu. Karikatürlerin bir... genelde gene tabii erkek olmasıyla da bağlantılı galiba. Belki de belki de ee, bir program konusu yaparız onu yani e, kadın programcilerle Belki de bir şey yapmak güzel olabilir ee, Evet Evet ee, şimdi e, karikatürcü Burak ergin ise e, yine bir Mayıs konusuna fakat e, farklı bir açıdan yaklaşmış onu anlatmaya çalışayım Burada ip üstünde yürüyen bir cambaz var e, karikatürülerin en az bu 3 maymun e, veya hatta ne bileyim. Ee, başını kuma gömen deve kuşu kadar sevdikleri ve sıkça kullandıkları bir metafor bu e, ip cambazı. İp cambazı evet. evet. Genellikle ipin üzerinde yürüyen cambaz tanınmış bir politikacı olur ya da bir devlet başkanıdır falan. Aşağıda da e, altta e, uzun çiviler ya da bir cehennem ateşi yanar. Yani dengesini ka kaybedip de aşağı düşecek olan kişi hani sak sakatlanarak bile olsa kurtulma şansı Kesinlikle yoktur. Ya şişe geçecek ya da alevlerin içinde kızartlı olacak o kişi. Böyle bir metafordur ip cambazı. Şimdi Burak Ergin'in Cumhuriyet'te yayınlanan bu cuma 1 Mayıs karikatüründe ise ipin üzerinde yürüyen cambaz bu kez bir devlet adamı ya da tanınmış bir seyahat falan değil. Yine biraz önce sözünü ettiğimiz kafasında baretti, ayağında botları, sırtında da yeleği var bildiğimiz sıradan işçi. Evet e, yüzünde bir endişe ifadesi var tabi nasıl olmasın ki ipin üzerinde ilerlemeye çalışıyor. E, kollarını da iki yana açmış bir elinde bir ekmek somunu var diğerinde de e, İngiliz anahtarıyla dengesini e, korumaya çalışıyor. E, çünkü aşağı düşerse onu bekleyen tehlike e, alev falan değil e, sivri kazıklar da yok. Aşağıda onun düşmesini zıplasharak bekleyen yüzlerce küçük minik yeşil e, ne var Covid 19 virüsleri evet, virüsleri korona virüsleri evet. var evet evet, bir evet korona virüsleri beraber. bu da mecazla yüklü. E, yalnız bir Mayıs'ta değil bugünler için e, çok anlamlı bir karikatür e, Burak erginin ki. Efendim 1 Mayıs'tan düne yani 3 Mayıs'a geçecek olursak dün de dünyada önemli bir kutlama vardı. Deyimleri Sabah dinledi. 3 Mayıs dünya basın özgürlüğü günü. Gerçekten de kutlanmaya değer bir gün. Basın dünyada hiç şimdi olduğu kadar özgür olmamıştı. Desem dayak yer miyim? <gülüyor> Her <gülüyor> neyse, <gülüyor> Kanada'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle 20 yıldır bir karikatür yarışması düzenleniyor. Onun sonuçları da hafta içinde yayınlandı. Bu yılki yarışmanın konusu sosyal ağların sansürlenmesiydi. Aslında sosyal ağlar son yıllarda karikatürün gelişmesinde de çok büyük rol oynuyor. E, dinleyicilerimizden ki kendisi de bir karikatür uzmanı, e, araştırmacı, yazar Turgut Çeviker... Hafta içinde bana sosyal medyada paylaştığı iki adet bir Mayıs karikatürüne ne kadar büyük ilgi gösterildiğini yazdı. Yorumu da şöyle karikatür basından sürüldü ancak izleyicilerin e, ilgisi sürüyor. Tabi burada parantez içinde e, açık radyoyu ayrı tutmamız gerekiyor. Evet. Karikatüre e, yer veren belki de dünyadaki e, tek e, radyo kuruluşu diyebilirim ben şu anda. Evet. Her neyse çarşambada yaşayan ve gerçekten sıkı bir açık radyo dinleyicisi olduğunu bildiğim Turgut Şeviker'e buradan selam gönderiyorum. Ve bu saptamasına Günaydın, doğrusu... Türlü. Günaydın. Ee, ben de katılmadan edemiyorum. Haftanın karikatürleri programımızda gösterilen ilgi bazen beni de şaşırtıyor. Ve anlattığım karikatürlerin büyük bölümünü de sosyal medyadan alıyorum zaten. Şimdi... Ee, basın özgürlüğü ve sosyal ağların sağsüllenmesi konusuna dönecek olursam, bu yılki yarışmanın kazananı Araş Ekramifar adında İranlı bir sanatçı oldu. Türkiye'den de katılan Halit Kurtulmuş aydoslu dostumuz da mükemmellik ödülü'nün e, sahibi oldu. Kendilerini kutluyorum. Ben e, de anlatım açısından yarışmada ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan iki karikatürü bu. E, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle anlatmak istiyorum. İkinciliği kazanan eser yine İran asıllı fakat Fransa vatandaşı bir karikatürist. Kianush Ramazani'ye ait karikatürde bir kelebek avcısını görüyoruz. Elindeki uzun sopalı kelebek avlama ağıyla kelebeklerin arkasından koşturuyor. Şimdi mizah bunun neresinde diyeceksiniz. Kelebek avcısının aslında... İran'da bir molla olduğunu söyleyelim, molle başlayalım. E, havada uçuşan bu mo, e, ve mollanın elindeki o uzun kelebek avlamayla kovalamaya çalıştığı kelebekler ise aslında baktığımızda bunların birer e, Wi-Fi simgesi olduğunu, o bildiğimiz telefonlarımızda olan Wi-Fi simgeleri olduğunu görüyoruz. O da böyle bir metafor kullanmış e, Kiyanüş. Evet, çok. E, müdürlüğün e, günü çok iyi yani, evet. E, tabii. Bu, he, e, bugün açıklanan, şey pardon, dün açıklanan bu Deutsche Welle'de yer alan veriler açısından, yani Türkiye açısından da önemli, sadece 4 ayda 40 kadar internet sitesi e, yasaklanmış Rütük tarafından örneğin, Türkiye'de erişime engellenmiş, <gülüyor> Çünkü, da, tabii daha böyle yüzlerce tweet atan kişi vesaire falan tweetler de... E, Siliniyor ve gözaltı vesaireler var. Yani tam onu da anlatan bir şey olmuş. Evet. Aslında e, diğer üçüncülüğü kazanan e, Kanadalı çizer Bruce McKinnon e, o da e, benzer bir şey anlatmış. O Çin Çin'deki internet e, sansürünü işlemiş e, karikatüründe. Çok da güzel bir karikatür bu. Karikatürde büyük hatta dev boyutlu bir e, kedi e, görüyoruz. Kedinin önünde de boynunu bükmüş bekleyen Çinli bir genç var gözlüklü bana biraz bu o 5 Haziran 89'da Tiananmen meydanında Tiananmen, tankların evet. önünde duran evet o tankların geçişini engellemeye çalışan Tankmen Tankmen'i andırdı evet. biraz ama o değil kaderini bilmiyoruz zaten ne olduğunu evet. ya öğrenemedik maalesef fakat onun gibi duruyor bu da kedinin sırtı ve yüzünde kırmızılıklar var. Kırmızı, bayağı kırmızı. Bayağı Sırtında kırmızı. da, evet, biri büyük, dördü küçük, beş tane sarı yıldız işlenmiş. Yani Çin hmm. Halk Cumhuriyeti bayrağı, yani karikatürist makkinin alegori yapmış burada ve kediyi Çin Devleti ile özdeşleştirmiş tamamen. Ama e, bu dev kedinin adama zarar vermek gibi hiç öyle bir niyeti yok, kötü bir niyeti yok. Sadece tutmuş olduğu e, fareyi genç adama doğru uzatıyor e, o cansız fareyi. E, fakat bu fare tabii normal minik bildiğimiz Mickey Mouse farelerinden değil, <gülüyor> bilgisayarlarda kullanılan aksesuar e, önemli e, araçlardan o fare yani bilgisayar faresi. Kedi farenin koparmış. Hadi şimdi de yazmaya devam et bakalım e, diye sanki meydan okuyor genç adama. Ben çizim olarak da çok beğendim bu karikatürü. Evet müthiş. E, haftanın son karikatürünü yine e, Cuma Günkü Cumhuriyet Gazetesi'nden aldım. Bu karikatürü seçmemdeki yani e, doğrusunu ifade etmek gerekirse asıl neden karikatürün kendisinden ziyade yani kendisi de çok güzel bir karikatür tabii ama çizeri. Çizerinin adı Kadir Doğruer fakat e, ünvanla koymam lazım Doktor Kadir Doğruer. Kendisi çok yetenekli bir çizer fakat aynı zamanda yoğun bakımda doktor. E, Blogunda da şöyle yazmış zaten tam karikatürcü olacaktım ki tıp fakültesini kazandım doktor verdim. Ancak yoğun bakımı tanıyınca ve tamamen yoğun bakımla ilanmeye başlayınca kendimi bundan böyle hekim olarak da hissetmeye başladım. Şimdi bu küçük açıklamadan sonra daha bir anlam kazanan karikatür anlatmaya geçebiliriz. Aslında çok kolay bir karikatür anlatması bakımında. Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazlarına bağlı bir hasta görüyoruz. Sedyede yatıyor. Başında da beklemekte olan tam teçhizatlı bir yoğun bakım hekimi var. Doktor bütün tertibatını almış. Maskesi, siperliği, eldivenleri hepsi yerli yerinde. E, tepeden tırnağa da e, sanki bir astronot gibi o beyaz tulumuna bürünmüş. Hasta da umutla e, doktoru süzüyor. Fakat doktorun aklı nedense başka yerde. O e, kaş, e, ifa, göz, göz ifadesinden falan anlıyoruz bunu. E, mutsuz, e, güçlükle konuşuyor. E, e, teleskop içinde kaldı diyor. Hadi gel şimdi tepeden tırnağa bir soyun yeni başta. Şimdi böylesine dalga geçmiş kendiyle e, karikatürcü doktorumuz e, Kadir Duvarver, dostumuz aynı zamanda. E, bizim de ona artık eline sağlık demekten başka e, sanırım sözümüz... Kalmıyor. Ya bu arada doktor demişken bugün tabii çok az haberlere girebildik ama dün kötü bir haber gelmişti. 78 yaşındaki Profesör Doktor Murat Dilmener hayatını kaybetti koronavirüs sebebiyle. Yoksulların hastası e, doktoru diye biliniyordu. Yoksul hastaları tedavi ettiği için hatta hakkında soruşturma dahi başlatılmış bir e, doktordu. Evet. Onu da evet. koronavirüs yani sebebiyle buradan kaybetti. bir günaydın diyelim. Evet süreyi günaydın. bitiriyoruz. Hangi... Birinciyi nasıl seçeceğimiz konusunda bir tereddüt var mı bilmiyorum. Yine demokratik bir şekilde evet. siz seçin Ömer Hocam. Ee, ben o oh, Hannes Şaşkal'ın... <gülüyor> zaten e, broşür e, almışız diyorsunuz. Broşürü <gülüyor> almış e, e, bu, e, bu hafta ter, Bu hafta yakışır. Karikatürü seç. Evet. Seçerken de radyoya desteğimizi e, unutmayalım ve e, size de iyi haftalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hazır şarkıya girmeden önce ben de yayına girmek istiyorum izninizle, Tabii. iyi haberlerle kapatmadan önce. Dinleyici Destek Projesi devam ediyor, özel yayın olmamakla birlikte e, hafif bir tempoda devam ediyor ve görüyoruz ki dinleyicilerimiz e, aslında bizlerin bu anonslarını bekliyorlar. Çünkü e, şunu söyleyebilirim ki e, bunca yıllık dinleyici Destek Projesi özel yayınlarında kazandığımız ivmeden daha büyük ivmeyle karşı karşıyayız. Onun için hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok daha çok da iyi haber. Daha da iyi haber. Şu ki. Ee, bizleri yeni dinleyen e, ya da dinlemiş ama henüz destek olmamış e, olan e, dinleyicilerimizde e, önceden destek dinleyicilerimizden sayısal olarak biraz daha bu, bu da ilk kez başımıza geliyor. Dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ve lütfen bu şartıyı dinleyeceğimiz şu andaki şartıyı bir fırsat bilelim. Bununla birlikte e, Açık Radyo'nun bu zor koşullarda sürdürdüğü yayına desteğinizi sunarsanız eğer bizim bağımsızlığımızın teminatını bir kez daha sürdürmüş olursunuz. Bugünlerde şu anda daha doğrusu bugünlerde bile değil şu dakikada bu yapacağınız destek inanın. Bunca yıldır yapmış olduğunuz çok kıymetli destekler arasında çok çok yukarıda bir destek niteliği taşıyor olacak. O yüzden lütfen esirgemeyin. Bir internet erişiminiz olan herhangi bir yerden, herhangi bir araçtan, açıkradyo.com.tr adresinden Destek olun düğmesine tıkladığınızda Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 250 lira ve yani katlarına rahatlıkla destek olabilirsiniz. E ayrıca gücünüz oranında bunu yükselt edebilirsiniz, taksitlendirebilirsiniz. Yani pek çok yolu var. Yeter ki siz şu anda... Radyoyu dinlediğinizi desteklerinizle de gösterin. Ve lütfen şu dakikada şimdi dinleyeceğiniz şarkı esnasında bunu yapın. Sabahtan bu ana kadar yapmış olduğunuz bütün destekler, bizi yalnız bırakmadığınız, radyoyu dinleyip desteklediğiniz için de hepinize çok çok teşekkür ederiz. Evet şarkıyı da ben e, anons edeyim. E, e, e, duyuyor musun Robi? Get Evet, the real thing grubundan geliyor, can't get by without you. Yani sizsiz siz olmaz. Siz olmadan Eş. olmaz. <gülüyor> Ve şimdi desteklerinizi bekliyoruz. Siz olmadan olmaz, 0212 demeyeceğim çünkü bunu yapamıyoruz. Ama açık adresinden destek olunu ee tıkladığınızda rahat tıkla desteğinizi aktarabilirsiniz. Şimdi bekliyoruz. Açık destek olun. When I leave your door When we say goodnight It hurts me more and more Cause girl it just ain't right To end a day like this With no more than a kiss Spend the night just dreaming Of the things we're gonna miss If I had my way Girl we'd be together More and more each day We go on forever, lovers hand in hand, can't you understand? Girl, you've got to be my woman, I've got to be your man. Cause I can't get by without you, I need you more this day. The way I feel about you, there's nothing more to say. Cause I love you, girl I need you, and I can't get It's a sad affair Wasting precious time that you and I could share Girl, it's such a crime to hear you call my name It's a crying shame When we're not together, then there's only time to play There will come a day Girl, I do believe it's not too far away When I can say goodnight and still be by your side To dry the tears you cry, And I'll have all the love I need to keep me satisfied Cause I can't get by without you I need you more each day The way I feel about you is nothing more Zeynel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun.